Meksika körfezinde yaklaşık 4 haftadır denize akan petrolü durdurma çalışmalarında nihayet bir gelişme var gibi görünüyor. BP'nin yani British Petroleum'un denizin derinliklerindeki çatlağa yerleştirilen borular aracılığıyla bir kısım petrolü denize karışmadan tankerlere çekmeye başardığı belirtildi. Toplamda ne kadar petrolün denize karışmasının önüne geçildiği henüz bilinmiyor. 1600 metre derinlikte bir çıkış borusu yardımıyla sızan petrol tankerlere çekilerek Petrolün %85'inin arıtılmasına çalışılıyor. Petrol platformunun patlayarak batmasının ardından petrolün Amerika kıyılarına doğru yayıldığı biliniyor. Burada tabii ki British Petroleum'un çok büyük bir e, suçu ve sorumluluğu var. Ancak kullanılan kimyasal maddelerle petrolün kıyılarda bir tabaka halinde yayılmasının önüne geçildi. Ve sanki bir etkisi yokmuş gibi görünüyor. Ancak kuşkulu bulunan durum sonucunda yapılan araştırmalarda biyologların deniz yüzeyinin altında petrol öbeklerine rastladığı kaydedildi. Birken petrol öbeklerinden her birinin 16 kilometre uzunluğunda, 6 kilometre genişliğinde ve 100 metre yüksekliğinde olduğu açıklandı. Petrolün yayılmasını engellemek amacıyla kullanılan kimyasal maddelerde bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışma yarattı. Kimyasal maddeler deniz yüzeyinde petrolün birikmesine engel oluyor. Ancak görünürde petrol birikimi engellense de esasında petrolün hiçbir yere gittiği yok. Zarar vermeye devam ediyor. Bir üzücü haber Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 540 metre derinlikte mahsur kalan 30 işçiye ulaşılamıyor. Kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken Enerji Bakanı Taner Yıldız, işçilerin bulunduğu yere giden kısa yolun çöktüğünü uzun yoldan ulaşmaya çalışacaklarını söyleyip sabır istedi. Fosil yakıtlara olan bağımlılığımız ile zaten uzun ve yanlış bir yoldayız. Bakalım bağımlılığımız daha kaç can alacak? Önemli olan yeşil istihdamı sağlamak ve ölüm yerine yaşam vermek. Bakan öncelikle enerji devrimi senaryosunu artık hayata geçirmeli ve böyle facialara bundan sonra yer vermemeli. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Abant'ta yapılan yol çalışmalarının uzun devreli gelişme planına uygun olarak yapılmadığına ilişkin Bolu Valiliğine 3. uyarı yazısı göndermesine rağmen valilik çalışmaları durdurmadı. Yazıda gölde su seviyesinin eski haline getirilmesi, Örencik Yaylası'nda oluşturulan Yavru Abant Gületi'nin tahliye edilmesi ve ağaçların kesilmesine neden olacak Abant Mudurnu yol inşaatına kesinlikle başlanmaması istendi. İnşaat devam ederken gölün dere ile bağlantısının önüne menfez yapılması nedeniyle Şubat ayında karların erimesi ve yağmur nedeniyle göldeki su seviyesi yükseldi. Abant'ın etrafındaki yollar sular altında kalırken iskeleler de sulara gömüldü. Göl seviyesinin yükselmesiyle piknik alanları ve göl gazinosunun zemin katı da sular altında kaldı. Gövde su seviyesinin yükselmesini önlemek amacıyla Abant'ın batısında kalan Örencik yaylasında yavru Abant göleti oluşturulurken endemik bitkiler de sular altında kaldı. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından uzun devreli gelişme planında hazırlandığında Abant'ın ekolojik dengesinin bozulmaması için Abant gölü çevresinde motorlu araçların giriş yapmasına izin verilmeyeceği maddesi yer alırken araçlar de Abant'ın girişinde bu nedenle 250 araçlık otopark yapılmıştı. Bütün bunlar boşuna mı? Avant'ta artık gerçekten doğa ile dost bir gelişim sağlanması gerekli. Greenpeace, de içeren dünya denizlerinin %40'ında küresel bir deniz rezervleri ağının balıkçılık, madencilik, petrol arama ve diğer tahrip edici faaliyetlere kapatılmış olan e, alanlar kurulması için kampanya yürütüyor. Mavi Yüzgeçli Orkunos Avcılığı, denizlerin ve balıkçılık yönetiminin nasıl bir felakete sürüklendiğinin ve türleri yok olma eşiğine getirdiğinin en belirgin örneği. Greenpeace-Akdeniz denizler kampanyası sorumlusu Banu Dökmecibaşı, Türk hükümeti dahil olmak üzere tüm Akdeniz ülkeleri, özellikle de orkinoz avcılığı yapanlar, acilen bu balıkçılığı durdurmalı ve Akdeniz'i korumak için artık eyleme geçmeli, aksi takdirde yalnızca en değerli türlerden birini yok etmekle kalmayacaklar, milyonlarca insanın geçim kaynağını da bitirecekler dedi. Bu canlıların %80'inin avlandığı üzerine bilimsel bir görüş birliği olması Denizlerimizin karşı karşıya olduğu kriz ve orkinosların kurtarılması için acil eylem planının gerekliliğinin en açık göstergesi. Eğer avlanma rakamları bu şekilde devam ederse birkaç yıl içinde mavi yüzgeçli orkinos türü ticari olarak tamamen yok olacak ve hiçbir gelir getirmeyecek hale gelecek. Küresel olarak orkinos gibi büyük deniz canlıların %90'ını denizlerimizden şu anda yok olmuş durumda ve bazı bilim adamları tüm ticari balıkçılığın %80'inin birkaç 10 yıl içinde çökeceğini de söylüyor. Greenpeace acil bir gereklilik olarak Orkinos rezervlerinin iyileşmesi ve sağlıklı denizler için stoklar iyileşme belirtisi gösterene kadar... ...Akdeniz'de Orkinos avcılığının sıfır avlanma kotası ile durdurulması için çağrıda bulunuyor. B bırakalım Orkinoslar geri gelsin ondan sonra tekrar avlanmaya başlarız. Ayrıca Akdeniz'de de dahil deniz yönetimleri reformunda içeren tam korumalı bir deniz rezervi ağı içinde talepte bulunuyor Greenpeace. başı zaman ve Orkinoslar tükeniyor... Hükümetlerin ve kamuoyunun denizlerimizi korumak için acilen harekete geçmesi tek çözüm, tüketici orkinos almamalı ve yememeli. Hükümetler ise balıkçılık politikalarını değiştirerek kısa dönemli karlar yerine daha sağlıklı bir deniz yaşamını öncelik almalı, deniz rezervleri oluşturulmalı dedi. Şayet bütün bunları yaparsak hem denizlerimizi hem de balıkçılığımızı kurtarmış oluruz. Yeşil ve barış dolu bir gelecek için sağlıcakla kalın.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 kainatın tüm seslerine renklerine ve titreşimlerine açık radyo desteği için açık radyo dinleyicisi Nemis Topalı teşekkür ederiz.